Allahu Teala min ash-shaitan ar-rajim. Bismillahi r-Rahmani Ve salat ve ala Nabi'na Muhtar. Ve ala alehi ve ashabhihi ethar Ve ala jami' anbiyai ve murselin al Kıymetli kardeşlerim bugün 13 Şaban. 1439 Allah nasip ederse iki gün sonra hadislerde nısf Şaban ya da Şaban ayının 15. gecesi diye bilinen ama bizim dilimizde özellikle bu topraklardaki insanların dilinde Berat gecesi diye ifade edilen o güzel geceye erişmiş olacağız. Allah hakkıyla Erişmeyi nasip eylesin, idrak etmeyi nasip etsin, ihya etmeyi nasip etsin Ve o gecenin mağfiretinden, rahmetinden, bereketinden hepimizi nasipdar eylesin Tabi aleyhissalatü vesselam efendimiz birkaç hadiste yaklaşık 3-5 tane sayabiliriz Farklı farklı rivayet, sahih olarak rivayetleri o şekilde sayabiliriz bu geceyle alakalı bazı şeyler söylüyor. Ben iki tane hadisi size bir hatırlatmak istiyorum. Bugünkü konumuz tevbe malumunuz. Tam da çok güzel de bir tevafuk. Berat gecesinin yani Şaban ayının 15. gecesinin aslında değer ve kıymeti de biraz o tevbeden kaynaklanıyor. Konuda tevbe olunca en azından ona erişme adına bize bir... Azık olsun, şöyle bir heyecana getirsin bizi, sorumluluklarımızı hatırlatsın bize. Tevbe dediğimiz Allah'ın bize ikramı olan o önemli kapının bizim için ne anlama geldiğini de anlayabilmemiz açısından bu iki rivayeti size bir hatırlatmak istiyorum. Ayşe anamız olayın biraz zeminini de bize ifade eder. Bir gece baktım yatakta yok. Aklıma başka şeyler geldi diyor anamız. Ne geldiğini kendisi de söylüyor. Baya bir uzunca bir rivayettir ama biz oralara girmeyeceğiz. Sonra aramaya başladım diyor. Baktım Baki kabristanlığında gözlerini şöyle ufka kitlemiş. Bir şey konuşmadan tefekkür halinde. Ya Resulullah dedim. Nedir bu hal? Farklı bir ruh hali var efendimizde o an. Anamız da bunu fark eden birisidir. Hemen öğrenmek ister. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Biz her sahabiye çok şey borçluyuz da özellikle Ayşe anamıza çok ama çok şey borçluyuz. Sormasaydı nice şeyler inanın ki bize kapalı kalacaktı. Sormasaydı nice şeylerden haberdar olmayacaktık. Onun için dininizin yarısını ya da dininizin üçte birini şu Hümeyra'dan alın diyerek bize Ayşe anamızı adres olarak gösterdi sallallahu aleyhi ve sellem. Orada da hemen merak ediyor efendimizin o halini ve efendimiz o günün aslında ne gün olduğunu söylüyor. Muhakkak ki Allahu Teala Şaban ayının 15. gecesinde dünya semasına rahmetiyle tecelli eder. Ve Beni Kelp kabilesinin koyunlarının kılları sayısınca insanları mağfiret eder. Beni Kelp kabilesi bölgede koyunlarının çokluğuyla bilinen bir kabile. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de affa mazhar olanların ne kadar çok olduğunu beyan etme adına böyle bir kıyaslama yapıyor. Allah bizi de o zümrenin içerisine dahil etsin. Bu Tirmizi hadisidir. Savunbabı'nın 39 numaralı hadisi. Hadis konusunda muhakkik ulemanın değerlendirmelerini de ilgilenen arkadaşlar okuyabilirler. Bir başka hadiste yine buna benzer bir ifade var ama orada çok daha bizim aslında dikkatlerimizi çeken bir şey var ki belki de bu çağın insanları olarak Bireysel manada kendimizi sorgularken de önemli bir şekilde sorgulamamız gereken bir hususa aslında dikkatlerimizi çekiyor. Şüphesiz Allahu Teala Şaban ayının 15. gecesinde kullarına muhtali olur. Yani rahmetini kullarına açar yine o şekilde anlayabiliriz. İki sınıf dışında yarattıklarının hepsini bağışlar. O iki sınıf kim? Allah'a şirk koşup müşrik olanlar. Yüreklerinde kalplerinde mümin kardeşlerine karşı öfke, düşmanlık besleyenler. Bu iki sınıfı istisna tutuyor sallallahu aleyhi ve sellem. Emin olun yüreklerimizdeki o nefret. Nefret iyi bir damardır aslında. La ilahe demek aslında bir nefrettir. Ancak kime yöneltileceği meseledir. Eğer sen nefreti, düşmanlığı kalkar mümin kardeşine beslersen işte böyle bir rahmetten mahrum olabilecek bir hale dönüşmüş olursun. Onun için burada Aleyserat ve Selam Efendimiz özellikle şirk koşanlar ve öfkeyi, düşmanlığı yüreklerinde besleyenler hariç diyerek o büyük müjdeyi vermesi bizi hem korkutmalı hem ümitlendirmeli. Korkutmalı onlardan olmamak için, ümitlendirmeli eğer onlardan değilsek o müjdeye nail olmak için. Çok dua edelim ne olur şu ümmetin halini görüyorsunuz, şu memleketin halini görüyorsunuz. Gaflete düşmüş şu insanları görüyorsunuz, dünyevileşen şu insanları görüyorsunuz, bizi de görüyorsunuz. Kıldığımız namazlar ortada, yaptığımız kulluk ortada. İbadetler ortada, ticaretlerimiz ortada, ne, ne haldeyiz birbirimizden saklayacak bir halimiz yok. Ama iyi bir halde olmadığımız hepinizin de kabul edeceği bir şey. Dua edelim de Allah bizi bu gafletten kurtarsın. Şu geceler hürmetine, şu güzel günler hürmetine, gölgesi başımızın üstüne düşen şu Ramazan hürmetine, yavaş yavaş o Kur'an ayına yaklaştığımız şu günler hürmetine, Allah bizleri adam etsin. Bize de o tevbe kapısını açsın. Gerçek manada tevbe edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Buralardan, bu güzelliklerden, bu imandan, bu bereketten mahrum olan binlerce kardeşimiz var. Allah onları bir an önce o gaflet uykusundan uyandırsın. Uyanmaları için bizi vesileler kılsın. Önce bizi uyandırsın ki uyuyanları uyandırabilelim. Allah bizim de onların da bir an önce hayra varır, varması adına kapıları yolları açsın inşallah. Güzel kardeşlerim sonuna kadar açık kapı tevbe diyeceğiz. Bu serlevha çok önemli bir serlevha. Ben bu hafta biraz üzerinde de düşündüm. Daha önceden belirlediğim bir şeydi bu ama sonuna kadar açık kapı dediğiniz zaman çok çok şey söylersiniz. Ama ben tevbeyle alakalı size epey bir şey söyleyeceğim zamanın yettiği kadar. Ancak onun için sadece üç tane mesajını nazarlarına nazarlarınıza vereceğim. Ama biraz siz üzerinde durduğunuz zaman başka şeyler de çıkaracaksınız. Sonuna kadar açık kapı dediğimizde birinci olarak aklımıza gelmesi gereken şu. Tevbe kapısı sonuna kadar yani ölüm sana yaklaşıncaya kadar ya da eğer erişeceksen kıyamet vaktine yaklaşıncaya kadar açıktır. Bir kere bunu anlamamız gerekir. İkincisi tevbe kapısı sonuna kadar yani işlediğin günah ne kadar büyük olursa olsun. Yaptığın cürüm ne kadar ağır bir cürüm olursa olsun o kapı sana açıktır. İkinci olarak alacağımız şey de bu. Üçüncüsü tevbe kapısı sonuna kadar yani yüz kere, dört yüz kere, bin kere, bin dört yüz kere tevbeni bozsan dahi bir daha o kapı sana açıktır. Yüz defa açıktır da yüz birinde kapalı değildir. 1400 kere değil 5000 kere tevbeni bozsan da o kapı yine sana açıktır. Allah'ın ne kadar büyük bir rahmeti olduğunu bu işi ne kadar önemli bir ilahi rahmet olarak bize tecelli ettiğini buradan anlayın. Daha da aklınızda net kalsın diye bu üçünü özetleyeyim ben size Tevbe kapısı ölüm ve kıyamet yaklaşıncaya kadar açıktır. Tevbe kapısı tüm günahlar için açıktır. Tevbe kapısı yüz kere tevbe bozulmuş olsa bile açıktır. Peki bunları biz kendimizden söyleyebilir miyiz? Elbette ki söyleyemeyiz. Söylersek haddi aşmış oluruz. Kimseyi bizim bedavadan cennete göndermeye hakkımız olmadığı gibi kimseyi cehenneme göndermeye de hakkımız yok. O iş bizim işimiz değil. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz bazı sahabe efendilerimizi cennetle müjdeledi. Girdi bir gün Mescid-i Nebevi'nin içerisine nerede dedi başladı saydı. Ebu Bekir fil Cenne, Ömer fil Cenne, Osman fil Cenne arka arkaya saydı. Bu hadisin ravisi Said İbni Zeyd'dir aşere-i mübeşşer 10 kişiyi arka arkaya müjdeledi diyor 9 isim sayıyor. İnsanlar diyor ki dokuz isim saydım boynunu büküyor. O onuncusu da benim dercesine. Ama mütevazilik ama oradaki o hal bir başka hal zaten. Said İbni Zeyd'in o on kişiyi bir anda cennetle müjdelediğine dair Allah Resulü'nün verdiği haber bir tarafa bir de başkaları da var. Ama bir gün çok sevdiği hatta vefat ettiği zaman başucuna oturup gözyaşlarıyla adeta kefenini ıslattığı Osman bin Mazun için hanımının söylediği bir cümle var. Allah Resulü'nü o kadar üzülmüş bir halde görünce bir peygamber birisi için bu kadar üzülünce herhalde o adam cennetliktir. Onun için orada bir hale giriyor ve diyor ki ne güzel Osman'a ne mutlu kuş olup cennete uçtu, kuş olup cennete gitti. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gözünün yaşını siliyor dönüyor o kadına ki o kadın da çok sever havledir o çok sevdiği bir kadındır ama mesele Allah'ın hukuku meselesidir. Be kadın diyor ben Allah'ın peygamberiyim ben bilmiyorum onun cennete gireceğini sen nereden biliyorsun diyor. Dolayısıyla akıbet meselesini konuşmak peygambere dahi verilmiş bir şey değildir. Allah eğer o bilgiyi vermezse. Onun için bu tarz şeyleri konuşurken ha burada böyle bir ayet var. Şöyle de yarım yamalak işte bu meseleye tekabul eden bir mesaj var. O halde biz buradan böyle bir çıkarım da bulunabiliriz diyemeyiz. Bunu dememiz haddi aşmaktır. Üç tane şey söyledim. Üçü de çok önemli. Müminler için üçünün de çok büyük müjdeleri var. Üçünün de hem Kur'an'da hem de hadislerde delilleri var. Size vermek istiyorum bir iki tane delillerine ait. Tevbe kapısı ölüm ve kıyamet yaklaşıncaya kadar açıktır dedik. Bakın Kur'an Firavun tevbesi diye bir tevbeden bahsediyor. Yunus suresinin 90 ve 91. ayetleri o tevbenin Allah katında kabul olmayan tevbelerden sayıldığını söylüyor olayı biliyorsunuz Hz. Musa kendisine iman edenlerle beraber Mısır'dan Firavun'un zulmünden kurtar, kurtulmuş gidiyor deniz onların önünde bir yol oluyor Firavun da onların arkasında ne için? onlara yetişip onları tutuklayıp öldürmek için böyle bir düşmanlıkla coşkuyla heyecanla Musa aleyhisselamın ve müminlerin peşinden giderken orada ölüm ona yelip yaklaşıyor. İşte tam o andaki o sahneyi Yunus Suresi bizim nazarlarımıza veriyor. Biz İsrailoğullarını denizden geçirdik ama Firavun ve askerlerini zulmetmek ve saldırmak üzere onları takip etti. Firavun ve askerleri. Nihayet denizde boğulma haline gelince Firavun dedi ki gerçekten... İsrail oğullarının inandığı ilahtan başka ilah olmadığına ben de iman ettim ben de Müslümanlardanım dedi. Ama Rabbimiz 91. ayette dedi ki şimdi mi şimdi mi iman ettin? Halbuki daha biraz önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun. Olmadı sen o denize gelmeden bu işi yapacaktın. Bakın ölüm yaklaştığı anda diyoruz ölüm anında demiyoruz. Ölümün sekerat anında ölüm baygınlığının geldiği andaki tevbe Allah'ın kabul etmeyeceği bir tevbe. Şimdi biraz sonra kıyamet içinde söyleyeceğim. Kıyamet kopmaya başladığı andaki tevbe de Allah katında makbul değil. Ama kıyamete yaklaşana kadar o kapı açık. Orada son andır artık ondan sonra kalemler kırılacak, defterler dürülecek. Başka yapacak bir şey olmadığı için o andaki tevbenin de Allah katında bir makbuliyeti olmayacak. Ama ölüm sana gelene kadar mesela Allah sana 80 yıllık bir ömür vermiş olsa sonuna kadar o açık sana. Ne zaman ki tam buraya geldi nefes o andan önce eğer gerçek manada tevbe edersen inşallah Allah kabul eder ama etmez de. Sen ölümün o soğuk yüzünü hissettiğin andaki o andır işte sekerat hali o ölüm baygınlığı geldiği anda yaptığın tevbenin bir anlamı yok. Nisa suresinin 18. ayeti bu hali biraz daha bize açıklıyor. Kötülük işlemeye devam eden ölüm gelip çatınca da artık tevbe ettim diyen kimseler olarak gelenlerin ve kafir olarak ölenlerin tevbesi kabul olmaz. İki sınıf kafirin de kabul olmaz. Ölüm sarhoşluğuna tutunanın da tevbesi Allah katında kabul olmaz. Ama onun dışındakilerin Allah tevbelerini kabul edeceğini ve son ana kadar da bu işte bir rahmet gereği kapıyı açık tuttuğunu Allah bize vaat ediyor. Ne diyor biliyor musunuz Abdullah İbn Ömer? Allah Resulü anlattı diyor bize bu ayetlerin ne anlama geldiğini bize söyledi diyor. Bize bir gün dedi ki bir kul can çekişmeye başlamadığı sürece Allahu Teala onun tevbesini kabul eder. Can çekişmeye başlamak işte ölüm sarhoşluğu dediğimiz an o an. Ebu Hureyre de meselenin kıyamet boyutuna dikkat çekiyor. Allah Resulü'nün rivayet ettiği söylediği hadis çerçevesinde Efendimiz buyurmuş ki kim güneş batıdan doğmazdan evvel tevbe ederse Allah onun tevbesini kabul eder. Güneşin batıdan doğması kıyametin en önemli en büyük alametlerinden bir tanesi. O doğdu mu artık iş farklı noktalara gelecek zaten. O andan önce eğer tevbe ederse kapı açık. O kapıyı kullanırsa Allah'ın o rahmet kapısını zorlarsa gerçek manada tevbe ederse alacağı belli. Allah bize bir an önce gerçek manada tevbe ettirsin. O gerçek tevbe biliyorsunuz nasuh tevbe ona da geleceğiz. İkincisi tevbe kapısı tüm günahlar için açıktır. Tüm günahlar bunu bizatihi Kur'an söylüyor. Size 10 tane 15 tane ayet sayabilirim. Ama bir ayet söyleyeceğim. Bu ayet Abdullah İbni Ömer'in ifadesiyle Kur'an'ın en ümit verici ayetidir. Size biraz sonra vereceğim ayet Hazreti Ali'nin ifadesiyle Kur'an'ın en rahmet itibariyle geniş ayetidir. Biraz sonra size vereceğim ayet sahabe-i kiram efendilerimizin çoğunun duyduğu zaman Böyle kalpleri yürekleri yerinden çıkacakmış gibi heyecanlandığı bir ayettir. Onlar Allah'ın kelamına farklı bir yaklaşımları olduğu için ayetleri duyduklarında eğer o ayet bir müjde bir güzelliği barındırıyorsa halleri bir başka. Biraz sonra size vereceğim ayet başta Hazreti Vahşi olmak üzere ki Vahşi'nin kim olduğunu biliyorsunuz. Hazreti Hamza'nın katiliyken bu ayetle Hazreti Vahşi olan... Bu ayetle radiyallahu anhu olan böyle bir yürüyüşü tamamlayan o büyük insanı sahabi çizgisine vardıran ayettir. Bu ayet öyle bir ayet ki bakın Ayyaş İbni Ebi Rebi'a bir araştırın ne olmuş göreceksiniz. Hişam bin As, Ümmü Gülsüm binti Ukbe'yi ve daha nicelerini ateş çukurunun kenarından kurtaran ayettir. Bu söylediğim isimlerden. Bir tanesini söyleyeyim mesela size. Hişam bin Az mürtet oldu. Dinden çıktı, sahabiyken irtidat etti ve dinden çıktı. Ama bu ayet kendisine ulaştı. Toparladı kendisini, kalktı ayağı. Bu ayetle yeniden sahabi olma şerefini elde etti. Ayaş İbni Ebi Rebia kendisi Ebu Cehil'in anne bir kardeşi. O da dinle, dinle irtibatını koparmak zorunda kalmıştı. Hicret eden bir sahabiyken Ebu Cehil onu kandırmıştı, bir daha götürmüştü Mekke'ye, işkenceler, baskılar, şu bu derken İslamla arasındaki irtibatı koparma noktasına getirmişti. Ama bu ayeti duydu, ayağa kalktı ve şu anda biz de onun adının arkasına Radıyallahu anhu'yu diyoruz. Ben bazen bunları okurken ya da yazarken aklıma ne geliyor biliyor musunuz? Sahabiyken çok kötü bir akıbetle ölenler de var. Onlardan bir tanesi Allah Resulü'nün halasının oğlu olan Ubeydullah İbni Caş'tır. Kendi kendime diyorum artık bu benim bu sözümün ne anlamı olur bilmiyorum ama keşke diyorum Ubeydullah'a da bu ayet bir yetişseydi. Birisi söyleseydi kim bilir. Bugün de var Ubeydullahlar. Zannetmeyin ki Ubeydullahlar kaldı tarihte bugün de biraz sonra söyleyeceğimiz ayeti duymayan binlerce insan var binlerce genç var şeytan ayağını kaydırmış ona bir günah işletmiş şimdi de o günahı ona fatura ederek o günahın altında eziyor senden adam olmaz diyor eğer adam olsaydın bu işi yapmazdın diyor sen böylesin diyor sen şöylesin diyor bir şeyler söylüyor söylüyor söylüyor ve onu o tevbe kapısına yaklaştırmamak için bir sürü ambalaj değiştiriyor senaryo çiziyor ama yok ki Ömerler işte içimizde böyle bir ümitsizlik girdabına düşmüş olan insanlara biraz sonra vereceğim ayeti Ömer'ce Ömer'in verdiği gibi Ömer'in ulaştırdığı gibi ulaştırsın da ateş çukurunun kenarında olan insanları kurtarsın Allah bizi de sizi de ona vesile kılsın aleyhissalatü vesselam efendimiz bu ayet için ne diyor biliyor musunuz bu ayeti ne dünyaya ne de dünyada bulunan hiçbir şeye değiştirme hangi ayet bu ayet Zümer Suresi 53. Ayet. Ne diyor bu ayette Rabimiz? Qul ya ibadiellezin asrifu 'ala anfusihim, la taqnetu min rahmati Allah, inna Allah yaghfiru zinub jamia, inna rahim. Peki, Ey kendi aleyhlerine olmak üzere hadbi aşan kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah bütün günahları bağışlar. Cemian diyor bütün günahları. Ne varsa ne varsa hepsini bağışlar. Şüphesiz ki o çok bağışlayan ve çok esirgeyendir. Allah'tır ya bunu söyleyen. Şimdi benim karşıma geçip, ama hocam şöyle ama böyle deme evet Kur'an'da başka ayetler de var. Başka ayetler meseleyi biraz tahsis eder şirkin dışında der. Ama adam hayatının bir devresinde şirke düşse sonra gerçek manada nasuh tevbe etse ayet ona da diyor mu e ona da diyor. Adam bir gün bir büyük günah işlese çok büyük bir günah işlese büyük günahlardan bir tanesini işlese Allah korusun zina etse faiz yese onun bunun hakkına hukukuna tecavüz etse yetim hakkı yese bunları yapsa yapsa yapsa sonra nasuh bir tevbe etse ona da diyor mu ona da diyor. Ona da diyor Rabbul Alemin olan Allah ona da diyor ona da diyor daha da ötesine de diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabe iyice anlasın diye meseleyi örnekler veriyor. Bakın çok meşhur bir rivayet. Sizden önceki ümmetlerin içerisinde bir adam vardı. 99 kişinin katiliydi. Adam bir müddet sonra pişman olmaya başladı. Söyleyin bakayım dedi bu beldenin en büyük alimi kim? Gidip ona bir sorayım. Benim gibi bir adama tevbe var mı? Araştırdı araştırdı bir rahibi buldu gitti rahibe dedi ki ben 99 kişiyi öldürdüm benim gibi bir adama var mı tevbe rahip şöyle bir baktı sen nasıl bir tevbe edeceksin Allah nasıl kabul edecek sana tevbe yok dedi tak onu da öldürdü oldu mu yüz yüz oldu o rahibin yaptığı Allah'la kul arasına girmek sen nasıl bunu söyleyebilirsin bunu söylemeye hakkın yok. Ey onu bunu damgalayıp küfre atan adam bunu duy bak burada bize bir şey söylüyor. Tekvir dediğin şey çok önemli bir şeydir. İki tarafı keskin kılıçtır. Eğer karşıdaki muhatabın hak etmiyorsa o kılıç döner seni kesecektir. Ona göre bil ona göre konuş öyle zanla onun bunun imanını sorgulama gibi bir yanlışla bunu yapamazsın. Aradan bir müddet geçti adam yine yüreğinde bir sıkıntı duydu. Bir daha sordu var mı dedi buralarda bir alim falanca var dediler. Gitti anlattı Allah Resulü anlatıyor. En muteber hadis kitaplarında sahih bir rivayetle gelen bir rivayet bu. O rahip demek ki gerçek manada bir alim dinledi. Dedi ki var Allah'ın affetmeyeceği hiçbir günah yok. Ama sana bir tavsiye çevreni değiştir. Bulunduğun yerden falanca yere hicret et. O rahip demek ki çok iyi anlamış birisi insanın ocağını batırır kötü çevre. Eğer etrafında seni o günaha sevk eden bazı şeyler varsa Nasuh Tevbe'nin bir parçası da budur. Oradan da rucu et oradan da kurtar ki sana Allah'ın rahmeti tam anlamıyla gelsin. Tamam dedi başladı oradan hicret etmeye hicret yurduna doğru giderken yolun bir yerinde Allah'ın takdiri gelip ona ulaştı ve adam düştü öldü o anda diyor sallallahu aleyhi ve sellem azap melekleriyle rahmet melekleri geldiler bu adamı azaba mı rahmete mi muhatap olduğunu anlamak için en son Cenab-ı Hak onlara ölçün dedi hicret için çıktığı yerle Varacağı yer arasındaki ölçüyü yani bu hicretteki aşkını ve şefkini gösteren bir ölçüdür. Ona göre onun hükmünü belirleyin dedi. Varacağı yere daha yakın çıktığı için adam Allah'ın rahmetine uğramış oldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunları bize boşuna anlatmaz benim güzel kardeşlerim. Bize bir şekilde ümit olsun diye anlatır. Bakın sahabeden size çok şey anlatırım ama Kabbin af diye bir sahabi Efendimiz var çok iyi tanınmayan birisi Müslimde başka hadis kitaplarında geçen bir rivayetini aktarmak istiyorum Kendisi pazarda hurma satan birisi Bir hanım geliyor ondan hurma alacak Hanıma gözü ilişiyor hoşuna gidiyor kalbime ile diyor soruyor kadın evli ve kadın bir mücahidin hanımı aslında o günlerde eşi Allah yolunda bir cihatta o anda gafletine şehvetine yeniliyor ve kadın için kötü şeyler düşünüyor aklında. Kadına hurmayı verirken aklındaki şey başka bir şey ve biraz daha şeytan bunu farklı bir alana doğru çekiyor. Şöyle bir şey söylüyor gel benimle eve evde daha güzel hurmalarım var o hurmaları sana vereyim ama niyeti kötü. Farklı bir şey için kadını eve çağırıyor. Zavallı hanım da onun niyetini tam olarak anlamadığı için onunla beraber eve gidiyor. Evin kapısına geldikleri zaman biraz daha evin içerisine almaya çalışıyor. O anda bir an yüreğine bir sıkıntı düşüyor. Ben ne yapıyorum diyor ya böyle şey olur mu? Hem de bir mücahidin hanımıyla hem de bir evli kadınla anında o anda kendine geliyor... Yapmaktan vazgeçiyor yapacağını kadını gönderiyor ama düşüp orada kalıyor. Ben nasıl büyük bir cürmüş dedim, nasıl büyük bir gaflete düştüm diyerek o anı o hali kendisini böyle ızdırapla inletecek şekilde inletiyor. Dayanamıyor artık öyle bir noktaya gelmiş ki Hazreti Ebubekir'e gidip anlatıyor. Hazreti Ebu Bekir dinleyince bir mümindir Hazreti Ebu Bekir bir mümin adabını bize öğretiyor. Aman diyor kimselere anlatma bunu Allah'a hakkıyla tevbe et İnşallah Allah seni affedecektir. Bir müddet Hazreti Ebu Bekir'in o sözü ona sükunet oluyor ama yine vicdanı sıkıştırıyor kendini dayanamıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geliyor. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'e olayı anlatıyor. Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam da diyor ki ey kap diyor gece kalk güzel bir abdest al namaz kıl sonra Allah'tan af için tevbe için yalvardur. Eğer bunu samimi bir biçimde yaparsan Allah seni affedecektir. Dönüyor evine aynen Allah Resulü'nün söylediği gibi yapıyor güzelce bir abdest alıyor gecenin ilerleyen vakitleri seccadesinin başında hıçkırıklarla ağlıyor kendini kınıyor yanlışını Allah'a itiraf ediyor söylüyor söylüyor söylüyor sabahında Mescid-i Nebevi'ye geliyor aleyhissalatü vesselam Efendimizin huzuruna geldiği zaman ya kap diyor biliyor musun Allah bu gece nasıl bir ayet indirdi Hicr suresinin affedersiniz Hud suresinin 114. ayetini okuyor. Gündüzün iki ucunda gecenin ilk saatlerinde namaz kıl şüphesiz ki iyilikleri iyilikler kötülükleri giderir. Bu öğüt alanlar için bir hatırlamadır. Bu ayeti okuyor Allah da senin tevbeni kabul etti diyerek müjdeyi veriyor. Muaz İbni Cebel de oradaki olayı bize anlatanlardan birisi odur. Diyor ki ya Resulallah bu sadece kab için mi geçerli yoksa hepimiz için bu müjde var mı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hepimiz için bu müjde. Hepiniz için bu müjde diyor. Cenab-ı Hak günah bataklığına batmış şu anda vicdanı sızlayan bütün kardeşlerimize de bu kapıyı açsın. Bizi de eğer işlediğimiz günahlar varsa o günahlar yüreğimizde rahatsız etsin günaha pişmanlık duymak en önemli şeydir o olursa eğer tevbe zaten gerçekleşir Allah önce onu sonra diğerini hepimize nasip eylesin üçüncüsü tövbe kapısı yüzlerce kez bozulmuş olsa bile açıktır sonuna kadar hem de açıktır Allah aşkına bir düşünün Rabbimizin et tevbab diye bir ismi var mı esma Hüsna içerisinde var Tevvap mübalağadır biliyorsunuz. Mübalağadan ismi faildir. Ne anlama gelir? Çokça tevbeleri kabul eden. Demek ki kul günah işleyecek, tevbe dileyecek, Allah affedecek. Kul günah işleyecek, tevbe dileyecek, Allah affedecek. Bu ayetleri sadece okuyun. Tevvap isminin geçtiği yerler bu söylediğimin delilidir. Ama ben bir tanesini söyleyeyim size. Tevbe suresinin 104. ayetinde. Rabbimiz diyor ki Allah'ın kullarının tevbesini kabul edeceğini, sadakaları geri çevirmeyeceğini ve Allah'ın tevbeyi çokça kabul eden pek esirgeyen olduğunu hala bilmezler mi? Allah bize kendisini bu çerçeveden tanıtıyor. Ebu Hureyre de çok güzel bir tablo aktarıyor bize. Allah Resulü diyor bize bir gün tevbeyi anlatıyor ve şöyle anlatıyor. Bir kul günah işledi. Ve sonra pişman oldu. Rabbine teveccüh etti. Ya Rabbi günahımı affet dedi. Allah da dedi ki kulun bir günah işledi. Ardından bildi ki günahları affeden veya günah sebebiyle cezalandıran bir Rabbi var. Bana sığındı ben de onun tevbesini kabul ettim. Aradan bir müddet geçti kul tevbesini bozdu. Bir daha tevbe etti bir daha pişmanlık duydu. Allah'a bir daha bu manada sığındı. Allah yine kulunun kendisine teveccüh etmesinden dolayı onu affetti. Aradan bir müddet daha geçti kul bir daha bozdu tevbesini. Allah'a bir daha döndü. Bir daha döndüğü için Allah dedi ki kulum bir daha bana döndü. Ben de onu affediyorum dedi ve bu hal böyle devam etti gitti. Şimdi benim güzel kardeşlerim. İnanın burada söylenen şeyler günahı küçültmek değil asla bakın mümin için günah şudur Abdullah İbni Mesud peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den konuşuyor mümin için günah şudur oturmuştur bir dağın eteğine sanki dağ üzerine düşecekmiş gibi günahı bu kadar gözünde büyütür İşlemeden önce böyle kafir içinde günah şöyledir Sanki burnuna konmuş bir sinek biz günahtan önce günahtan korkuyoruz ama sonra şeytana bırakmıyoruz işi eğer bırakırsak şeytan bizi başka yerlere sevk edecek. Burada söylenen o yüz kere bozmuş olsam bile tövbeni kalk bir daha ayağı 101. kez de Allah'a bir daha yönel bir daha tövbeni ortaya koy yeniden yeni bir sayfa aç. Aç bunun başka bir yolu yok Ben sorayım siz bana cevap verin Biz hangi kapıya gideceğiz başka Var mı başka gideceğimiz kapı Bu manada af dileneceğimiz tek bir kapımız var Başka bir kapımız yok bir kapımız var O halde benim güzel gencim Üniversitelerde şurada burada Farklı bir biçimde imtihanlarla karşı karşıya kalan gencim Çıktın dışarıya gözün ilişti bir harama kıstın bakışlarını vicdanın seni zorladı belki de dişini sıktın belki de bir şeyler söyledin tevbe ettin Allah'ım bir daha olmayacak dedin yürüdün 10 dakika sonra bir daha gözün bir şeye ilişti bir daha aynısını yaptın 10 dakika sonra bir daha oldu bir daha aynısını yaptın belev ki 100 kez bile olsa yüzüncüsünde de aynı heyecanla Allah'a döndüğün zaman Allah seni yine Yusuf olarak kabul ediyor Yeter ki bunun ızdırabını yüreğinde duş. Yeter ki bu bir acı halinde senin ızdırabı, ızdırab adına bir şey ortaya çıkarsın. Aslında sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dediği bu. Ne yapalım insanız? Yazgımız kirlenmek. Ne güzel ki Rabbimiz var. Rabbimizin yazgısı ise affetmek. Bizim yazgımız kirlenmek Allah'ın yazgısı yani Allah'ın yasası ise affetmek. Biz kirleneceğiz sığınacağız oraya Allah bizleri affedecek ve bizleri temizleyecek bu iş sonuna kadar da devam edecek inşallah en sonda da beratlarımızı elimizden alacağız alacağız ve güzel bir biçimde çocuklar gibi şen şakrak o cennete doğru yürüyeceğiz Allah'ın izniyle yapacağımız bu yoksa şeytan önce bize günahı işlettirir sonra o günahın altında ezer bizi senden adam olmazdır. Senin yatacak yerin yoktur. Falancanın yatacak yeri yoktur. Falancayı toprak bile kabul etmezdir. Senden adam çıkmazdır. Sen asla adam olmasın der ve gerçekten adamı adamlık çizgisinden düşürür. Ama biz asla şeytanın bu telkinine kapılmayacağız. Bizim gafur, rahim, tevvab olan bir Rabbimiz var. O Rabbimize sığınacağız tevbe kapısını zorlayacağız zorlayacağız zorlayacağız en sonda alacağımızı alacağız. Şimdi benim güzel kardeşlerim üç cümle vereceğim asla unutmayacaksınız. Tevbe ettikten sonra büyük günah yoktur. Günahta ısrar ettikten sonra küçük günah yoktur. Her günahtan da küfre giden bir yol vardır. Üç cümle bu işi özetler. Tevbe ettikten sonra büyük günah yok. İşlediğin büyük bir günah bile olsa Allah tevbeyi eğer kabul etmişse sen hakkıyla tevbeyi yapmışsan alacağın belli. Ama küçük bir günahtır basit görüyorsun küçültüyorsun ısrar ve tekrarla aynısını yapıyorsun. Ve kendini oradan koparmak için oradan ayırmak için bu manada gayretin de yok. Kendini salıvermişsin o küçük günahlar büyür büyür büyür ocağını batıracak bir noktaya gelir her günah adamı küfre götürür Allah korusun günah işleyen kafir olmaz ama günahı basite alan daha sonra günahını farklı yanlışlarla telafi etmeye çalışan adam küfre doğru farkında olarak ya da olmayarak yürür en sonunda da ocağa batacak bir noktaya gelir İşte bu üç cümle bize bu meseleyi özetleyecek ve aklımıza tutacak şeyler olmalı. Şimdi benim güzel kardeşlerim biraz girelim işin içerisine. Tevbe ya da halk arasındaki ifadesiyle tövbe ama doğrusu tövbe. tev ya da metap kökünden gelir. Sözlük nedir biliyor musunuz bu köke? Geri dönmek, rucu ötmek, dönüş yapmaktır. Aslında dinde yerilmiş şeyleri terk edip, Övgüye layık olanlara yönelme anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim'de 88 yerde geç, geçer 35'i Allah için gerisi insan için kullanılır. Allah için kullanıldığı zaman kulun tevbesini kabul edip lütuf ve ihsanıyla kuluna ikramda bulunması anlamına gelir. Eğer beşer için kullanılıyorsa da af, itizar, özür dileme anlamlarına gelir. Kur'an'da bu kadar geniş kullanımı var tevbenin ve Kur'an'da bir şey bu kadar yer almışsa takdir edersiniz ki aleyhissalatü vesselam efendimizin beyanları da daha farklı ve daha fazla olacaktır. Aleyhissalatü vesselam efendimiz de onlarca hatta yüzlerce beyanıyla bu meseleyi bizlere söylüyor. Bakın mesela hadis kitaplarına bazen direkt tevbe baplarında bazen diğer baplarında Allah'ın bu eşsiz ikramına ait birçok şeyi aleyhissalatü vesselam efendimiz bazen kıssalar yoluyla bazen özel mesajlar yoluyla bazen kıyaslamalar yoluyla bize anlatır. Hepsini burada işlememiz mümkün değil. Ama ben kısaca size bazı tanımlar vermek istiyorum. Bunlar tevbenin ne olduğunu bize anlatacak ki o ikramdan daha fazla istifade edebilelim. Nedir tevbe? Tevbe beşerin Kul olduğunu unutmamasıdır. Allah'a bizi yaklaştıracak en önemli vesiledir. Her tevbe ettiğimizde biz kul olduğumuzu hatırlayacağız. E zaten kulluğu için yaratılmadık mı? Asıl yaratılışımıza uygun davranacağız. Eğer gerçekten tevbe edersek. Tevbe imanın mümine kazandırttığı en büyük mükafattır. Kafirse eğer makbul değil tevbe. Ancak tevbe kimin için geçerli? Mümin için geçerli. O zaman mümin ayrıcalığı bu. Mümine verilmiş bir mükafat. Böyle anladığımız zaman daha farklı bir biçimde tevbenin değer ve kıymetini anlayacağız. Tevbe nedir biliyor musunuz? Allah'tan ümit kesmemektir. Kimler Allah'tan ümit keser? Kafirler Allah'tan ümit keser. Ümit mümin sıfatıdır. Ümitsizlik, yeis ise Kafir sıfatıdır. Çıkmamış canda ümit vardır derken işte bizim dilimizdeki o söz bu hakikati söylüyor. Biz asla ümit kesmeyiz ne kendimizden ne başkasından. Onun için bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cehil gibi inkarın zirvesinde olan adam için bile hidayet duasında bulunmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Tebbet suresi inmeyene kadar amcası için de aynısını yapıyordu. Bu ne demek biliyor musunuz? Efendimiz hiç kimseden ümit kesmedi. Hiç kimseden bu da farklı bir mülahazaya düşsünler diye farklı şeyler de yansıtmadı. E peki sen nasıl ümit kesiyorsun? Allah aşkına nasıl der bir mümin falanca adam olmaz diye. Nasıl der ya ben ne kim neyim ki ya benden adam olmaz bunu bazen tevazu olsun diye söylüyoruz ama bu tevazu cümlesi aslında ümitsizliğe bizi sevk ediyor. Ama tevbe dediğiniz şey ümit aşısıdır insana gerçekten müminde olan en önemli şeyi bir şekliyle müminin dünyasına o tevbe ile aşılamış oluyor. Tevbe nedir biliyor musunuz Allah'a karşı derin bir güven duymaktır. Güven neydi? İmanın ahlakıydı İmanın ahlakı ne ile ortaya çıkıyor tevbe ile güvendiğiniz bir otoriteye tevbe edebilirsiniz başkasına değil ancak oraya yapabilirsiniz bu bu da mutlak manada Allah'a güvendiğinizin işaretlidir Allah'a güvenen ise aleme güven verir bugün eğer müminler güven konusunda bir bunalım yaşıyorlarsa ip baştan kopmuş Allah'a güvenimizde bizim problem var. Allah'a tam anlamıyla güvenemediğimiz için güvenilen müminler olamıyoruz. Güvenilen olanmadığımız için de aleme güven veremiyoruz. Tevbe nedir biliyor musunuz? Şeytan ile Adem arasındaki en büyük farktır. Beraber sahnedeler Kur'an'da öğreniyoruz bunu. Bakara suresinde hemen başta bunu anlatıyor bize. Adem aleyhisselam da bir günah işliyor. Şeytan da bir günah işledi sonra Adem ne yaptı aleyhisselam Allah'a tevbe etti ısrarla tekrarla tevbe etti etti ve Allah'tan beratını aldı tevbesinin kabul olduğuna dair müjdeyi de aldı şeytan ne yaptı ben ondan üstünüm dedi günahını savundu tevbe edeceği yerde ambalajları farklı farklı şeylerle donattı Allah'a bahaneler sürdü bahaneler sundu, sundu sundu ve şeytan iblis olarak bu manada hayatını sonuna kadar devam ettirecek bir bahsızlığın içine düştü tevbe hayatın bir emaresi canlılığın bir göstergesidir hayat emaresidir tevbe tevbe takvaya açılan kapı kurtuluşa ulaştıran yoldur şurası çok önemli tevbe Allah'ı çok ama çok sevindiren bir ameldir. Allah sevinir kulunun tövbesinden. Bakın Aleyhisselatu vesselam feci bir örnek anlatıyor. Adamın biri bir yolculuğa çıkmış. Devesinin üstüne azıklarını yerleştirmiş, yola koyulmuş. Bir yere gelmiş, konaklamış. Devesini bağlamış mı, bağlamamış mı? Uyya dalmış, uykuya dalmış. Uyanmış, deve yok. Azık yok binek yok çölün ortasında kalmış aramış aramış aramış bulamıyor aynen Allah Resulü böyle anlatıyor aramış aramış bulamamış yorulmuş acıkmış bir kenara çökmüş uyumuş artık yapacak bir şey yok ölümü bekleyeceğim demiş bir müddet sonra uyanmış bakmış ki devesi karşısında soruyor sallallahu aleyhi ve sellem devesini karşısında gören adam sevinir mi bu hale? Sahabe diyor ki sevinir ya Resulallah işte Allah da öyle seviniyor Allah da öyle seviniyor diyerek Allah'ın tevbeye karşı sevindiğine ait beyanı ortaya koyuyor. Enes bin Malik bu hadisi Bukhari'de bize affedersiniz Müslüm'de bize aktarırken güzel bir ayrıntı veriyor. Diyor ki adam uyandı beveyi koydu karşısında gördü karşısında çok seviniyor o anda Allah'a. Şükrünü ifade etmek için diyor ki Allah'ım sen benim kulumsun ben de senin Rabbin'im. Aynen böyle söylüyor böyle deyince de Rabbimiz de o kulun o cümlesinden o yanlış olarak kullandığı şeyden bile memnun oluyor. Allah'a diyecek ki ben senin kulunum sen benim Rabbimsin tersini söylüyor. Sen benim kulumsun ben senin Rabbinim diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bu ifadeyi söylerken böyle dişleri görünürcesine tebessüm ederdi. Böyle bir sevinci yaşıyor diyor. okul o sevinç neyse Allah da kulunun tevbesine karşı o sevinci yaşatır. Rabbimize nasıl bir dua etsek ben ne desek burada tam yerini tutar bilmiyorum ama herhalde şöyle bir dua edelim Allah'ım. Bizi de seni sevindirenlerden et. Amin. Eğer hakkıyla tevbe edebilirsek inşallah Rabbimizi sevindirmiş oluruz. Bakın benim güzel kardeşlerim, tevbe insanın kendisini ciddi bir şekilde hesaba çekmesidir. Aslında tevbe bir öz eleştiridir biliyor musunuz? İnsanın kendisini eleştirmesidir. Öz eleştiri o değil mi? Muhasebe de budur. Her tevbe aslında bir muhasebedir ve bir muhasebeyle başlar. Tevbe bir bilinç ve şuur yenilenmesi istikametin muhafazası için harekete geçilmesidir. Bilinçtir, şuurdur tevbe. Bir şey daha var ki bunu hiçbir zaman unutmamız lazım. Çok önemli bir husus. Tevbe asla bir günah çıkarma değildir. Böyle bir şey İslam'da yok zaten. Günah çıkaranların kim olduğunu biliyorsunuz. Müslümanlarda böyle bir şey yok olmamalı da. Günahı başkalarına söylemek yok bizde. Allah'la bizim aramızda kalır. Kimseye biz günahımızı itiraf etmeyiz, etmemeliyiz. Edilmemesi adına şimdi göreceğiz bir örnek. Onun için bir günah çıkarma değil, günahdan yüz çevirmek ve sevab sevaba yönelmektir. Böyle anladığımız zaman tevbeyi doğru anlarız. Şimdi benim güzel kardeşlerim, tevbe der demez aklımıza bir kavram daha geliyor mu? Hangisi geliyor? Söyleyin. İstihbar evet tevbe ve istihbar bazen tevbe ve istihbar diye beraberce de kullanırız. Ama genelde Türkçe'de istihbarla tevbe aynı anlamdaymış gibi bir algı oluşuyor bizde kullanırken. Bunlar aynı şeyler değil bir kere farkı var ki ikisi ayrı bir amel olarak karşımızda duruyor. İstihbar niyet tevbe ameldir bunu hiçbir zaman unutmayalım. Her amel bir niyet ile başlar. Niyet bilinç ışıklarını yakmaktır. Onu yaktığın zaman arkasından amel gelecek. Onun için aleyhissalatü vesselam efendimiz meselenin niyetten başladığını bize söylüyor. İki cihan serveri söylüyor. Bakın söylediği hadise şimdi dikkat edin. Gelmiş geçmiş bütün günahları Allah tarafından affedilmiş olan... Alemlere rahmet olan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben günde yetmiş kez bir diğer rivayet yüz kez Allah'tan bağışlanma dilerim. Peygamber diliyor bunu ama sen ben dilemiyoruz. Senin benim hayatımda bu yok. İstihbar eğer istenilen oranda olmazsa arkasından tevbe de yok. İstihbar sözlü tevbe, tevbe fiili istihvardır. Önce sözlü tevbe, tevbe olacak estağfirullah estağfirullah ama böyle bilinçli bir biçimde arkasından fiili istihbar olacak yani günahtan rücu etmek olacak günahtan dönmek olacak günahtan yüz çevirmek olacak istihbar günahtan vazgeçmek tevbe sevaba yönelmektir eğer bir tevbe bizi sevaba yönetmiyorsa yani sadece sözde kalıyorsa tamamlanmadı İşin istihbar boyutu oldu ama tevbe yok. Çünkü tevbe fiili anlamda bizi hayra sevaba yöneltir. İstihbar günahtan pişman olmak tevbe o günahın etkilerini ve izlerini silmektir. Ne olur dikkat edin benim güzel kardeşlerim. İstihbar günahtan pişman olmak tevbe o günahın etkilerini ve izlerini silmektir. Daha da iyi anlayabilmemiz için bir şey söyleyeyim. Tevbeye iki mesele konu olur. Allah'ın hukukuna giren kulların hukukuna giren Allah'ın hukukuna giren kısmı sözlü bir biçimde istiğfarla yerine getirilir. Ciddi bir biçimde de bunun sıkıntısı yürekte duyulursa inşallah Allah katında o tevbe kabul olur. Ama kulların hukukuna giren bir mesele söz konusuysa estağfirullah estağfirullah demekle kurtulamayız bunu bilelim. Kul hakkı yemişsin adamın hakkını yemişsin akşam evde bin kez estağfurullah demişsin bin değil on bin defa desen ne yazar? Senin orada yapman gereken tevbe o hakkını yediğin insanın hakkını ona vermektir. Eğer kul hakkıyla bu manada Allah'ın huzuruna gittiysek Allah yardım etsin vallahi işimiz zor İnanın ki zor. Evet ben yine kapatmak istemiyorum kapıları. Müjde verecek güzel şeyler de var bu konuda ama kolay bir şey değil. Ama ne olur benim güzel kardeşlerim ne olur bu meseleyi sadece mal yemek olarak da anlamayın. İncittiğiniz her kalp onurunu izzetini yer, ayaklar altına aldığınız her şahıs. Üzdüğünüz yorduğunuz bıktırdığınız ümitlerini kırdığınız her bir insan yarın hak talep edecek o oh, yüce hak divanında Hani sen Twitter'da eh orada bir laf geldi senin karşına Sen de bir laf çaktın karşılığa ne oldu heyecana kapıldın gitti Adam orada senin yazdığından dolayı rencide oldu Hak sahibi oldu sen unuttun gitti unuttun gitti ama yarın hesaplar açıldığı zaman o adam gelince Ya Rabbi benim şu adam şu zaman şöyle bir şeyden dolayı onurumu kırdı beni üzdü dediği zaman ne yapacaksın orada? Farkına varmadan neler neler yapıyoruz. Zaten ahiret dediğimiz o muhteşem yurt var ya nice hayal kırıklıklarının yaşanacağı yer nice umacağız bazı şeyleri onlar gelmeyecek basite aldığımız nice şeyler karşımıza gelecek unuttuk bir şekliyle umursamadığımız nice hak sahipleri gelip karşımızda ben bundan hakkımı istiyorum ya Rabbi diyecek vay ki vay edeceğiz ama Allah o güne düşürmesin bizi zor bir şey onun için burada özellikle insanların hakkına ve hukukuna giren şeylerde İnanılmaz derecede bizim hassas olmamız lazım ki bu manada tevbe gerçek manada doğru bir biçimde ortaya çıkmış olsun. Beşinci bir husus bu me mesele ile alakalı istiğfar dilin kalbin aklın ameli tevbe ise bedenin diğer uzuvlarının amelidir. Demek ki istiğfar nerede olacak dilde kalpte akılda ama tevbe bedenin geri kalan uzuvlarının tamamında olacak böyle olursa ikisi tevbe ve istikbar olarak birbirini tamamlayacak ve gerçek manada bize Allah'ın o büyük ikramını kazandırtacak şimdi benim güzel kardeşlerim zaman da geçiyor bir tevbenin kabul şartları diye bir şey var mı mesela biz nasıl bir tevbe edersek Allah bizim tevbemizi kabul edebilir buna ait bilgiler var mı elbette ki var Hadislerde yine ayetlerde birçok şey var. Ben hızlı bir biçimde buna ait size altı tane madde vereyim. Birinci şart şudur. Samimi bir nedamet ve pişmanlık duymak. Eğer tevbemizin Allah katında makbul olmasını istiyorsak sadece dilden söylememiz yetmez. Yapmış olduğumuz, işlemiş olduğumuz o günahtan dolayı Şiddetli bir pişmanlık duyacağız nasuh tevbe de zaten bu nasuh tevbenin geçtiği ayet biliyorsunuz tahrim suresinin 8. ayeti İmam kurtubi o nasuh ifadesine 21 tane farklı anlam verir en son kendisinin de bir şekliyle kanaatinin öyle olduğunu çıkarabiliyoruz samimi bir şekilde tevbe ihlasla sıkla sıkla Hiçbir şekilde doğruluktan vazgeçmeyecek şekilde. Böyle yapılırsa günah işledin ızdırap duyuyorsun. Bakın şimdi hepimizin imtihanından bahsedeyim size. İki ay öncesine kadar problem yoktu. Zaten saatlerde ileriye alınmadı. İşte ne oldu sabah namazıyla güzel bir biçimde vakitler örtüşüyordu. Kalkıyorduk namazımızı kılıyorduk. Hadi işe hadi okula. Okul iş oldu mu zaten yataktan kalkarız. Şimdi... Şimdi işler değişti. Şimdi saat mecburen dört buçukta ayakta olman gerekecek. Geceler kısaldı, gündüzler uzandı. Dolayısıyla beden ne oldu? Yorgun düştü. Sen de buna hazır gelmediğin için sabah namazlarının üstünden birer birer devirip duruyorsun. Böyle yaptığın zaman kalktın sabah namazı gitmiş. Eh. Biraz üzüldük bir iki dakika oldu bitti. Bu değil işte pişmanlık. Eğer sen o günün akşamına kadar kendi nefsini bunun için kınamıyorsan yüzünden o gün tebessümü eksik bırakıyorsan moralin o gün akşama kadar seni bu manada zorluyorsa Sabah namazı aklına geldiğin zaman sanki çocuğunu bir yerde unutmuşsun gibi bir vicdan azabı duyuyorsan hatta kendi nefsinle baş başa kaldığın zaman ulan sen nasıl bir adamsın ki bak Allah seni bugün randevuya kabul etmedi. Seni huzuruna almadı. Sen bugün Allah'ın huzuruna çıkamadın. Sabahın o güzel vakitlerini uykuda geçirdin. Yorgana mahkum ettin, yatağa mahkum ettin deyip kendi nefsini kınıyabiliyorsan. Nedamet o zaman ortaya çıkmış demektir. Kendi kendimizi kandırmayalım öyle basit bir iki cümleyle nedamet olmaz. Nedamet böyle yüreğinizi dağılayacak, böyle sizi sıkacak öyle sıkacak öyle sıkacak ki şeytan ertesi gün sizi kaldıracak sabah namazına. Biliyor musunuz bu rivayeti? Geliyor bir sahabe efendimizi sabah namazına kaldırıyor. Sabah namazına kaldırınca aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e anlatıyor diyor ki yarası Resulallah böyle böyle oldu. Ne oldu dedi Efendimiz ona ne oldu? Vallahi dün kalkamadım ama öyle bir üzüldüm öyle bir üzüldüm ki herhalde o olsa gerek. Allah Resulü de diyor evet odur sonra Efendimiz diyor ki sen şeytanı öyle bir üzdün ki şeytan senin karşına çıktı dedi ki ver o ahı bana al sabah namazını. O kadar bir ah var ki senin yüreğinde o ızdırap o acı sana bu hali yaptırıyor. Dolayısıyla o ızdırapla eğer inlediğin zaman gerçek manada nedamet pişmanlık olmuş oluyor. Onun için nasuh bir tevbenin en baştaki şeyi pişmanlıktır. Birinin hakkını yedin değil mi? Senin vicdanın sığmayacak kabına kalkacaksın Sağ sol yoracaksın sola vuracaksın şunu yapacaksın bunu yapacaksın o vesileler zorlayacaksın peki bunu yapmak zor hocam gidip adama desek ya seni şöyle kandırdık böyle kandırdık nasıl olacak bu hukuku bir daha belli bir noktaya taşımak kolay bir şey değil bunun altından kalkamayız diyebilirsin evet zordur ama ne diyordu Hazreti Hasan el ar kayrun minen nar utanmak ateşten hayırlıdır Varsın bu dünyada utanalım ama öteki dünyaya kalmasın. İşte bu pişmanlık nasuh tevbenin tevbenin selim sahih bir biçimde Allah katından kabul olarak görülmesinin en önemli sebebidir. İkincisi işlenen günahlardan nefret etmek ve onlara geri dön, dönmeyi ateşe girmek kadar feci görmek. Bir günah işledin günahtan nefret edeceksin savunmayacaksın o günahı her geçen gün o günaha karşı içinde bir nefret biriktireceksin bakın nefreti doğru yerde kullanma adına bir şeydir bu küfre dönmeyi günaha dönmeyi isyana dönmeyi kerih göreceksin her daim zihnini buna açık bir hale getirdiğin an Allah'ın izniyle senin tevben Allah katında kabul olacak bir tevbe olacak üçüncüsü tevbeyi salih amellerle destekleyeceksin günahtan yüz çevirdin kefareti nedir onun salih ameldir tam burada hatırlayalım mı Halit bin Velid'i geldi kılıcını çıkardı belinden Allah Resulü'nün önüne koydu ya Resulallah dedi biliyorsun ben şu ana kadar sana karşı nasıl bir tavır takındım ama iman ettim şimdiye kadar sana karşı kullandığım bu kılıcı artık sana karşı da kullanmayacağım başka bir yerde de kullanmayacağım Allah Resulü aldı o kılıcı Halid'in eline avuçlarının içerisine bir daha bıraktı Halid dedi öyle olmaz şimdiye kadar küfür yolunda kullandığın bu kılıcı bundan sonra hak yolda kullanacaksın Al bu kılıcı sen Allah'ın kılıçlarından bir kılıçsın sen Seyfullah'sın Allah'ın kılıcı olarak Allah'ın adına ve Allah'ın namına bu kılıcı kullanacaksın. <gülüyor> Halit o günden sonra yatak yüzü görmedi biliyor musunuz? Medine'de kaç gün kalmıştır şöyle bir dönün bakın Halit bin Velid'in hayatını göreceksiniz. Bir fatihayı bile ezberleyemedi o büyük komutan çünkü Cihat meydanlarından cihat meydanlarına koşup durdu. Hayatı hep onun için geçti. Neden? O önceki hayatının kefaretine ait. Önceki hayatındaki yanlışların güzelliklerine ait bir şeyi ortaya koymak için. Dolayısıyla buradaki bütün mesele sevaba yönelmek. Dördüncüsü tevbenin Allah'ın kabulüne muhtaç olduğunu unutmamak. Tevbe ettik tamam kabul oldu yok öyle bir şey yok. Ne yapacağız? Rabbimiz bilir diyeceğiz ama korkuyla ümit arasında gidip geleceğiz. Bir tarafta korku olacak bir tarafta ümit olacak ama yine peygamberimizden öğreniyoruz. Bazen ümit kefesi ağır bassın diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biraz fazla olsun ümit bir mahsuru yok ama burada özellikle tevbenin kabulünde Allah'a muhtaç olduğumuzu unutmayacağız. Beşincisi yine bununla alakadar. Tevbede ümitsiz olmamak. Sakın öyle bir günah işledim ki Allah affetmez. Haşa bu söz küfür sözüdür. Allah'ın affetmeyeceği günah yok. Ne dedim biraz önce? Şeytanın bu manadaki ayartmalarına karşı mümin duyarlı olacak ve asla onun telkinlerine kapı açmayacak. Bakın şöyle bir sahabe efendimizi okuyoruz. Şat el-Memdud. Ebu Tavit onun künyesi. Kinde kabilesinden yazı, yaşı yüzü aşkın sahabe onun halini bize tasvir ederken diyor ki o kadar yaşlı o kadar yaşlı ki kaşları böyle uzamış gözlerini kapatacak şekilde yüzünün kırışıklıklarından yüzü görünmüyor. uzunca bir boyu var ama yaşlılıktan dolayı bastona yaslanmış böyle iki büklüm bir biçimde ayağını da yavaş yavaş sürte sürte Allah Resulü'nün huzuruna geldi ya Resulallah dedi benim gibi bir adama af var mı? Allah benim gibi bir adamı bağışlar mı? Ebu Tavid dedi sen Müslüman oldun mu? Oldum ya Resulallah elhamdülillah müminim dedi. Tamam senin içinde af var. Ebu Tavid dedi ki ya Resulallah bildiğin gibi değil. Bir bilsem ben neler yapmışım. Benim gibi bir adama halen af var mı? Ebu Tavid dedi sen Müslüman değil misin? Müslümanım elhamdülillah tamam. Allah seni de affedeceğini söylüyor. Ya Resulallah senin bildiğin gibi değil bir bilsen bir anda böyle bir günahlarını söyleyecekmiş gibi oldu. Efendimiz dedi sus sus sakın söyleme. Allah'la senin aranda kalsın günahların. Ebu Tavid dedi eğer iman ettinse Allah seni affedeceğini vaat ediyor. Sahabe diyor ki bu son sözü duyunca şöyle bir kalktı o adam gitti yerine genç bir adam geldi bir anda. Şöyle bir doğruldu Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber dedi. Üç kez tekbir getirdi demek ben de Allah katında affa mazhar olacağım. Demek Allah beni de affedecek dedi. Sevinçle böyle çocuk gibi koşa koşa gitti. Sahabe diyor biz de onun arkasından baktık. Allah Resulü duygulandı. O anda içimizden biri Kul ya ibadiyellezi esrafu ayetini Yani Zümer suresinin 53. ayetini okudu Tam da o ayetin tefsiri Kim demiş Allah affetmez diye Ümit bu bu ümidi biz yüreğimizde saklarız tutarız Ama korkuyla ümit arasında da gider geliriz İkisini asla bir anda elimizden çıkarmayız Altıncısı da şu tevbeyi ertelememek ben şu günahı işliyorum tamam. E şimdi bir berat gecesi var önümde. Bir berat gecesine varayım o gün tevbe edeceğim. Kadir gecesi ya kadir gecesi. Bir kadir gecesine varırsam eğer tamam. Hele bir hacca gidim geleyim. Hele şu kızı evlendireyim. Oğlu evlendireyim. Bir de hacca gidim geleyim. O zaman ya işte çok kirlendik. En iyisi bir umreye gidelim umreden sonra. Sonra sonra yok. Erteleyen helak oldu diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Her ertelediğin zaman günah gelip sana yapışıyor. O anda karar vereceksin ve o anda yapacaksın. Bakın bazı kardeşlerimiz sigarayı bırakamıyorlar biliyorsunuz değil mi? Benim sigarayla bitmez tükenmez bir harbim var. İçenleri de sevmiyorum. Buradan da söylüyorum. Çünkü doğru bir şey olarak görmüyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin... Mümin, mürüvveti olarak bize çizdiği tabloya da uymadığına inanıyorum. Melekleri o kokunun kaçırdığına da inanıyorum. Daha da çok şey söylerim ama neyse. Şimdi bırakacak diyelim. Ne diyor? Şu paketi bir bitireyim ondan sonra. Bitmiyor o paket. O gidiyor ötekisi geliyor. O gidiyor ötekisi geliyor. Böyle tam bir paket atılıyorsa, basılıyorsa onun üzerine... İşte o zaman oluyor. Diğer günah da öyle. Mesela günahın üstündesin. Bir günahtır sen bir şekilde gaflete düşmüşsün o anda yapıyorsun. Bunu da bir kez bu son son bu son. Bunu da yapayım daha yapmayacağım. Olmuyor işte. O anda o lezzetten kendini mahrum tutacaksın. Eğer o neyse o günahı o anda işlerken eğer bu benim sonuncusudur deyip bunun sıkıntısını yüreğinde duyabiliyorsan Allah'ın izniyle o zaman oluyor işte bunun için burada tevbeyi ertelememe meselesi de selim bir tevbeye varma adına çok önemli bir şey başka şeyler de söyleyecektim ama vakit geçti şimdi ben iki şey söyleyeyim sözümü de bitireyim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hutbede mescid-i nebevide o güzel cemaate bir şeyler söylüyor bir bakıyor ki Efendimiz bir kadın girdi içeriye kadının kucağında bir bebek var yanında bir tane çocuğu var diğer yanında diğer çocuğu var o solundaki olan biraz yaşı büyük diğeri daha küçük kucağındaki de bebek sahabeden bir tanesi bir hurma veriyor o hurmayı kadın alınca Allah Resulünün de ilgisini çekiyor ona bakıyor Resulullah vesselam oraya bakınca sahabe de oraya dönüyor. dönmüş oraya bakıyor kadın kurmayı ikiye bölüyor. Tam yarısını büyük olan çocuğa veriyor. Diğer yarısını ikiye bölüyor. Diğer çocuğa veriyor geri kalan yarısını. O yarısının da biraz ağzında ıslattıktan sonra bebeğinin ağzına dokunduruyor. Çok duygulanıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Dönüp sahabeye diyor gördünüz mü bu kadını? Gördük diyorlar. Bir annenin evladına olan rahmetine ve merhametine şahit oldunuz mu olduk diyorlar vallahi sizin Rabbinizin merhameti size daha fazladır bir annenin evladına olan merhametinden rahmetinden kat ve kat daha fazladır diyor ya böyle bir Rabbimiz var böyle bir Rabbimiz var Böyle bir Rabbe yakışır kullar olma adına bir gayretimiz olması lazım. Allah o gayrete bizleri getirsin. Hazreti Ömer bize naklediyor. Bir savaş sırasında diyor nasıl olmuşsa ordu içeriye girerken Medine'ye kadının biri çocuğunu kaybetmiş. Arıyor gelen askerlerin içerisine gidiyor. Başka başkalarına gidiyor. O anda aileler de çıkmış Medine'nin sokaklarına onlar da askerleri karşılarken başka çocukları kendi çocuğu zannediyor arkadan bir çocuğu görünce aha buldum diyor ona doğru koşuyor çocuğu alıyor yüzünü çeviriyor kendi çocuğu olmadığını görünce aramaya devam ediyor başka bir çocuğun ağladığını görünce o kaybettiği çocuğunu hatırlıyor onun başını sıvazlıyor onu teskin etmeye çalışıyor eninde sonunda çocuğunu buluyor bulduğu anda öyle bir sevinci var annenin öyle bir sevinci var ki o sevinç görülmeye değer. Ali selamü aleyhi ve selam efendimiz işaret ediyor. Gördünüz mü diyor? Gördünüz mü? Vallahi Allah'ın rahmeti bundan daha büyük. Allah'ın rahmeti bundan daha büyük. Eğer aklımız varsa yapacağımız iş belli. Son bir teselli olsun, umut olsun, şu günlerin ihyasına vesile olsun diye bir şey söyleyeyim size. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Hesabın önündeki birinden bahsediyor geldi diyor kul hesabı görüldü görüldü görüldü hüküm verildi cehenneme doğru gidecek. Mümin ama günahları fazla hadi götürün cehenneme diye emir fermanı oluyor. Azap melekleri o kulun sağına soluna giriyorlar cehenneme doğru götürürlerken kul şöyle dönüp geriye bir bakıyor. Rabbimiz biliyor bildiğini bildirmek için soruyor zaten. Meleklere diyor ki sorun o kuluma niye döndü geriye doğru baktı? Melekler soruyorlar diyorlar ki niye baktın geriye? O kul diyor ki ben asla böyle zannetmemiştim. Ben demiştim ki ne kadar günah işlersem Allah beni rahmetiyle yargılayacak ve bana merhametiyle muamelede bulunacak. Günahlarım ne kadar büyürse büyüsün Allah beni cehenneme atmayacak. Melekler bu sözü aldıktan sonra Rabbimize diyorlar ki ya Rabbi kul böyle diyor. Rabbimiz de diyor ki ben kulumun zannı üzereyim o zaman onu alın cennete götürün diyor. Ve o kul öylelikle cennete taşınıyor. Bunlar bize bir müjdedir, bir ümittir, bir heyecandır. Yeniden ayağa kalkmak için bir ruhtur inşallah. Şu günleri fırsat bilelim uyanalım ki uyandırabilelim şu topluma şu gaflet perdesinin üzerimize çöktüğü kara bulutların çöktüğü ümmet olarak sıkıntılar yaşadığımız şu süreçte şu özlediğimiz o izzetli günlere varmak için ayağa kalkma adına birilerinin ya Allah deyip bir şeyler yapması lazım o yapacak olanlar sensin benim sağınıza solunuza bakmaktan vazgeçin ama bakabilmek için ama ayağa kalkabilmek için ama ruh üfleyebilmek için ama hayat adına bir şeyleri insanlara taşıyabilmek için bu ümit kaynaklarına da ihtiyacımız var. Allah bizi korktuklarımızdan emin etsin umduklarımıza nail eylesin şu güzel günleri hakkıyla ihya edebilmeyi bizlere nasip eylesin bizi son ana kadar tevbeden istifade eden kullarından etsin gerçek manada tevbe edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Ve sallallahu ala seyidina Muhammedin ve ala ali seyidina Muhammed ve ahiru dawana en elhamdülillahi rabbil alemin el fatiha